Müzekkin nüfus. Nefislerin terbiyesi. KUTBUL ı Arif'in eşref oğlu Rumi Hazretleri. Firavun'un hikayesi. Şimdi dinle. Dünya insanın kalbine nasıl yavaş yavaş giriyormuş. Firavun'un asıl adı Kabus'tur. Musab oğlu Kabus. Muz'ab Ziya'nın oğludur. Bu kıssa Araf suresinin tefsirinde geçer. Mısır sultanlarına Firavun, Fars padişahlarına Kisra, Rum padişahlarına Kayser, Habeş padişahlarına ise Necaşi denir. Firavun pazarda karpuz satan cimri bir idi. Karpuzu dilimler, bir dilimi bir pula diyerek satardı. Depolarının hepsini, karpuz çekirdeğiyle doldururdu. Zira kıtlık olduğunda, Mısır'da birkaç yıl karpuz yetişmezdi. Kabus bundan istifade edip, bir kaşık karpuz çekirdeğini, bir akçeye satardı. Böylelikle, çok mal mülk toplamış, bu mal gibi aşağılık bir sebeple, Mısır'a sultan olmuştur. İki cihana ibret olsun diye dört yüz yıl yaşadı. Büyük bir köşk yaptırmış. Köşküne atla inip çıkarmış. Yokuşu çıkarken atının arka ayakları, yokuş aşağı inerken de ön ayakları uzuyormuş. Bu sebeple ben sizin benden başka ilahınız olduğunu bilmiyorum diyerek övünürmüş. Kırk yıl böyle dedikten sonra, ben sizin yüce Rabbinizim, demeye başlamış. Alemlerin Rabbinin, kullarına lütuf ve keremi çoktur. O şöyle buyurur, eğer Firavun, ben sizin yüce Rabbinizim, yerine birkaç defa, bizim Rabbimiz yücedir, deseydi, yüceliğim adına, onu affedip cennetime koyardım. İmam Gazali şöyle der, bütün nefsi emmare sahiplerinde, kibir, büyüklenme hissi vardır. Firavun'un farkı, bunu açıkça iddia etmesidir. Zahir ilmin alimleri bu meselenin, dış yüzünü görüp anlatır. Aslında bu halin kaynağı, nefsi emmaredir. Bu yüzden, kaynağı kurutmak gerekir. Nefsi emmare terbiye edilmeli ki, insan, dünyanın izzet ve kibrinden vazgeçebilsin. Kibre düşüp büyüklenenlerin yeri cehennemdir. Hak Teâlâ, hadisi i de şöyle buyurur. Büyüklük ve ululuk, bana mahsus giyeceklerdir. Kim bunları giymek isterse, Cehenneme atarım. Firavun kibri yüzünden, Musa olabilir ihtimaliyle, yetmiş iki bin çocuğu katleder. Firavun'un sakalının rengi yeşil, uzunluğu sekiz karışmış. Mısır'ın Nil ırmağı, onun emriyle akarmış. Bu ırmaklar, benim altımdan akmaktadır. Görmüyor musunuz? dermiş. Ey aziz! Buna istidraç denir. Böyle şeyler, insanı Allah'ın cezasına çarptırır. Dervişlerde de bu tür haller meydana gelir. Her neyi isteseler, yerine getirilir. Ancak dervişler, bu hale itibar etmezler. Zira bu hallere, nefsin karışma ihtimali vardır. Nefsin arzusunun karışmasıyla, bu hal, istidraca dönüşür. İstidrac ve kerametin, geniş açıklaması, ileride yapılacaktır. Firavun, bu istidraca inandı. Kalbi neye meyletse, nefsi neyi arzulasa, yerine geldiğini görünce, dünyaya karşı, daha çok hırslandı. Hırsı arttıkça, Hak Teala da, istidracını arttırıp, daha fazlasını verdi. İstidracı büyüdükçe, varacağı felaket ve musibetin, derece ve cezası çoğaldı. Firavun, istidracına güvenip, ilahlık davasını gütmeye başladı. Kerem'i bol olan Rabbimiz, ilahlık davasını güdene de verir. Dünya, Hak Teâlâ'nın düşmanıdır. Düşmanı, düşmana verir. Müptezele, Müptezeli musallat eder. Onlar istidraca aldanıp son demlerinde ahirete imansız giderler. Bunları öğrendikten sonra dünyanın zehirli bir yılan olduğunu bilerek hareket et. Her kim bu zehirli yılana yaklaşırsa bu yılan tarafından öldürülür. Akıllı olan dünyanın azından da çoğundan da kaçar. Dünya ile başa çıkmak, zehirli yılanla başa çıkmak gibidir. Koynuna yılan girmiş birinin zehirlenip zarar görmemesi nadiren mümkün olur. Kişi yılan oynatıcısı olursa ve pan müdahale ederse bu mümkündür. Dünya da saldırır, sevgisinin zehrini gönüllere bırakmak ister. Bu zehrin pan zehiri. Dünyanın mal ve mülkünü fakir fukaraya dağıtmaktır. Dünya sevgisiyle gönlü bir araya getirmemektir.